tercih hakkı vardır. Bu genel bir anlam ifade ettiği gibi sınırsızdır. Yani bu ruhsat isteyenin iman etmesi, isteyenin küfür etmesi, böyle bir tercih hakkı her insana insan olarak doğan her kula verilmiş olan bir haktır. Bu mevzuda katiyetle bir baskı mevzu bahis değildir. Nasıl ki küfrettirmede baskı geçersizdir. iman ettirmede de baskı geçersizdir. Çünkü o kişinin gönlü yani kalbi mutlak iman etmeyi arzulamalı ki dili de onu teyit etsin. Yani vurgulasın. Bu anlaşıldı. Son da demek ki bu ifadenin ya bu ayeti kerimeden istifade edilen birinci nokta bu. İkinci nokta şudur. Hiçbir zaman insan küfre müteallik ne varsa irtikap ettiği en büyüğünden en küçüğüne kadar. Burada küfrün aslında aslında haseten küfrü ifade etmek istemedim isyan İsyanın en uç noktasındaki küfür, en aşağı noktasındaki en cüz'i bir muhalefete kadar ne varsa sözü ve eylemi olarak katiyetle bunların irtikabında tek sorumlu kendisi olduğunu düşünmesidir. Hiçbir zaman isyan silsilesi içerisinde en küçüğünden en büyüğüne kadar irtikap ettiği ne varsa bunun sorumluluğunu kendisinden başkasına yükleyemez kendisinden başkasını sebep gösteremez. Ben buna sebep küfür ettim. Buna sebep bunu işledim. Buna sebep böyle yapmam gerekti gibi, gerektiği gibi bir ifadeyle kendisini mazur gösteremez. Çünkü küfrü tercih etme hakkı kendisine verilmiştir. Burada itaate gelince isyanın karşılığı olarak itaate yani imana tevhide gelindiği zaman küçük ve büyük iman mevzuunda ne gibi bir kazanımın varsa, elde ettiğin bir şey varsa, onu yapmada kendinde bir istidat, gayret bulmuş isen, mutlak bunun da Allah'ın bir lütfu olduğunu düşünmen gerekir. Ha, burada şimdi genel ve mutlak olarak bunu düşündüğünüzde, tabii ki kulun küfrü tercih etme gibi bir meyli Allah-u Azze ve Celle'nin bu ihsanına ve lütfuna mazhar olmuştur. Bu ihsanına ve lütfuna mazhar olmuştur. Öyle mesele va meseleler vardır ki, diyelim ki Kur'an, bazı insanların imanını artırır, okudukça, bazılarının da küfrünü artırır. İmanın as aslını kazanma mevzu olduğu gibi, imanın artması da mevzu bahistir. Yani imanın ilk merhale olarak kabulü olduğu düşünülen kelime-i tevhidi, telaffuz veya kelime-i tevhidi kelime-i Kelime tevhidin kendisinden sonraki gelen merhalelerindeki bütün kazanımları elde ettiği kolaylık ona istidadı, kabiliyeti e, inkiyadı, itaati ve teslimiyeti mutlak bir lütuf ve ihsan olarak düşünülür. Ama mutlak ki kendinin başta onda bir meyli vardır. Yani imanı isteme gibi bir meyli. Nasıl küfrü isteme gibi bir meyli oldu ise. Burada tabii ki ben e, sizin bu meseleyi sorduğunuz herhangi bir mesele ne olursa olsun ondan zihninize takılan bir şeyi soru şekline dönüştürdüğünüzde keyfiyetini yakalama mümkün değil. Ama Allah insana Allah'ın insana hidayet verebilmesi için şimdi bu söz tabii ki cümle hatası olduğu için Allah azze ve celle muktedirdir. Verebilmesi için denmez vermesi için. Öncelikli olarak insanın mutlak imanı tercih etmesi, imanı istemesi gerekir. Bu doğru. Ama bundan önceki meselelerin bunda altyapısını oluşturmuş olduğunu veya olmadığını tespit etmek mümkün değildir bu gibi ifadelerle. Herhalde bu anlaşıldı. Şimdi burada neyi kastediliyor? Yani insanın hidayette mutlak bir gayreti var. Her şeyi o gayretiyle mi elde etmiş denilmek isteniliyor. Allah'ın lütfu oluşunu burada e, unutmak mı gerekir? Çünkü lütuf karşılığı çok cüz'i olan bir şeydir. Sizin dönüp onun yüzüne bakmanız, Allah'u Azze ve Celle'ye iltica etmeniz, onu sizin himaye etmesine, ondan istemeniz, onun size vermesine, ondan şifa talep etmeniz, onun sizi şifaya kavuşturmasına ona ondan korkmanız, ondan emin olmanızı sağlar. Ona güvenmeniz, başkalarına güvenme gibi bir şeyi gönlünüzden siler atar. Binaenale bu gibi meylin ve isteğin, bizden kul olarak, olarak de istenilen şey ama bu mevzudaki bize verilen her şeyin bir lütuf olduğunu düşünmeniz gerekir. Çünkü gayretinle kazandığın kanatı oluşursa, lütuf oluşu unutulur. Eğer hak etmişlik mevzubahisi olursa, 60 senelik bir ömrü sadece itaatle geçirsek, harfiyen itaatle geçirsek, hiçbir isyan mevzubahisi olmasa, onun bize hak etmişlik olarak vereceği şey, 60 senelik ebedi bir hayattır. Ha, hak ettiğimiz bu katiyetle ebedi hayat değildir hak, etli, hak etmişliğimiz. Belki şöyle diyebiliriz, bizim isteğimiz ve samimiyetimize binaen Allah bunu lütfetmiştir. Hak ettik diyemeyiz. Evet. Ümmü Zeynep'in sorusunun cevabı bu. Herhalde Rüveyden <gülüyor> yazılı olan soruyu okudu ve cevabının da o nispete verildiğini anladı. Evet, başka soru? Veyahut bu mevcuda anlaşılmayan başka bir şey var mı? Ee, Ümmü Zeynep. Peki, Allah hepimizden daha Başka bir soru. Çocuklar sorularla yönlendirin, lütfen. Değilse izin ister çıkar giderim. O zaman soru sorun. Tabi. Ee, i̇ki haftadır ben kendi görevimle. Hımm. Birisi benim kendisini emayilime, listeme almamı istiyor ama kim olduğunu bana tanıtmıyor. Evet. Kim olduğunu tanımadan ben de listeye almıyorum. Çünkü benim emayilimle de çok oynuyorlar çocuklar. Defaatle bunu tembih etmeme rağmen hepsi ihmal ediyor. Evet. Yani bu seni kaydetmemi isteyen sensin, değil mi? Şuan yazılarına, tamam, tamam. Evet, buyurun çocuklar. Başka soru? Ee, şimdi ilim talebesinin yani dinini öğrenmek isteyen birisinin böyle diyelim, e, takip etmesi gereken yol, üstlük nasıl olmalıdır? Şimdi burada, daha önceki derslerde bu mevzuda birçok soruya cevap verildiğini düşünüyorum. E, yine de kısaca bir şeyler söyleyeyim. Önce bu isteğinizde çok samimi olmalısınız. Bu isteğin temenni mi? hakikaten istek mi olduğunu kendi kendinize tahlil etmelisiniz. Bunu deneyebilirsiniz. Nasıl denersiniz? Bu samimiyet sizde geçici mi? Devamlı mı? Yoksa bu isteğinizin içinde ace alel acele, kısa bir zamanda zahmetsiz, meşakkasız bedelini ödemeden çok şeyler mi elde etmek istiyorsunuz? bunlar ilim, talep etme arzusu değildir. Bu sadece temennidir. O zaman isteğinizi arzunuzu temenniden kurtarmanız gerekir. Temenni olmaktan kurtarmanız gerekir. Ondan sonra mutlak öğrendiğiniz şey ne olursa olsun Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine dayanmalıdır. Öğrendiğiniz şeyler insanların ayet ve hadisler hakkında nastar hakkındaki yorumları kanaatleri olmamalıdır. Zira bu ilim değildir. i̇bn Ömer'den İbn-i Mesud'dan gelen hadisi şerifte ilim üçtür diyor. Bir rivayet Muhammed, Muhammed i̇bn Nasr el Kitab-ı Sün Sünne isimli eserinde birisi ise Taberani'nin Mu'ce Mülkebir isimli kitabındadır. İlim üçtür diyor. Kur'an, sünnet ve bilmiyorum diyor. Demek ki öğrendiğiniz her şey ya Kur'an'a veyahut da sünnete dayanmalı. Yani dayandırılmalı. İnsanların kanaatleri ve görüşleri ilim değildir. İnsanların görüş ve kanaatleri sözleri ise Ancak Kur'an'ı ve sünneti anlamada yardımcı olan vesileler niteliği taşımalı. Ayet ve hadislerin yorumu olmamalıdır. Ona anlamada yardımcı vesileler olması gerekiyor. Şu an yazı yollamayın. Meşgulüm ancak dersten sonra bunu yapabilirim. Evet. Bu anlaşıldı. Sonra e, öğrendiğiniz mutlak Kur'an ve sünnete dayandığı gibi bu Kur'an ve sünneti size aktaran kişinin hakikaten yorumlarını buna katmadan size aktardığını bildiğiniz ve kendisinden emin olduğunuz kimselerden öğrenmeniz gerekir. Ee, tabii ki hata ile, nisyan ile muttasıf olan insan mutlak yanılabilir. Yani hata edebilir. Binaenali, onun bu hatası kanaatince doğru olduğunu zannetti, ki ama kendisinin ona anlam olarak yüklediği, yani Kur'an'a ve sünnete anlam olarak yüklediği bir yorum olabilir. Bundan da kurtulmanız için devamlı size bir şeyler anlatan kişinin her anlattığının Kur'an'a ve sünnete dayanıp dayanmadığını öncelikli olarak sormanız gerekir. Sonra bunu nasıl anladığını o anladığını sorgulamanız, ona sormanız gerektiğinin bundan bu, bu, bu anlaşılır dediği der gibi size izah etmelidir. Ve bunu da siz e, bunlara kavuşma, ulaşma Veyahut vesilelerin doğruluğunu yakalayabilmeniz için mutlak yine bunları öğrenmeden zaman olarak bir başlangıç gerekir. Ha bugünden itibaren tezi yoktur. Bu öğrendiklerinizi şimdi sözlü birisinden işiterek mi öğreniyorsunuz yoksa okuyarak mı? Eğer işiterek öğreniyorsanız az önceki zikrettiğim sıfat Öncelikli olarak bu kişinin hakikaten yorumlarını değil Kur'an ve sünnetin anlamını size aktardığından emin olmalısınız. Eğer herhangi bir kitaptan okuyarak bir şeyler elde etmek istiyorsanız bu kitabın müellifinin öncelikli olarak sonra yazdıklarının ne kadar hasa, hatadan uzak tehlif edildiği, ne kadar kaynaklara dayandırılarak tehlif edildi. veya o kişinin kaynaklardan istifade etme gücünün nedenli olduğunu bilmeniz gerekir. Bunun kabinden bunu yani ilim öğrendiğiniz kimseyi, istifade ettiğiniz kimseyi size bir şeyler öğreten kişiyi, bunu kastediyorum, çoğaltın. Adedi çok Kaç kişi olsun? deminden beri onu anlatıyorum Dureyda deminden beri onu anlatıyorum ki en son olarak başlangıç olarak bir zaman da olması gerekir, bugünden tezi yok dedim, Ona sonra devam ettim öğrendiğiniz kişiyi istifade ettiğiniz kişiyi çoğaltın, birkaç tane olsun ha, öncelikle biri bulmak güzeldir eğer biri bulduysanız ikinciyi üçüncüyü dördüncüyü de bulmanız mümkündür. Ha, bu insanlardan istifade e, sağlıklı olabilmesi için bu insanlardan istifade etmenin temini de bilmeniz gerekir. Tabii ki bunu öncelikli olarak herden birisinde uygularsınız. Yani o insandan istifade etmenin bütün yollarını, yani mani olabilecek bütün sebepleri def edip. Onu irtikap etmemeye çalışmalısınız. Diyelim ki birisinden sözlü olarak istifade ediyorsunuz, soruyorsunuz, size bir şeyler anlatıyor. Soru sormada çok ukalaca davranıyorsunuz. İncitici şekilde davranıyorsunuz. O kişinin bu hoşuna gitmeyebilir. Ve size derime azalır. Size bir şeyler vermek istemez. Bazen bu sizi bundan mahrum etme inadına kadar götürebilir. Talebe ne kadar mülayim, ne kadar hoş ise, istifade ettiği kişi memnun edebiliyorsa, ki bu memnuniyeti geniş anlamda düşünebilirsiniz. E, diyelim ki, ona selam vermeniz, onun hal ve hatırını sormanız, o insanın kalbini yumuşatan sebeplerdendir ki selam başlıca budur. E, ukalaca soracağını sorulan o kişiyi rahatsız edebilir. Hele bir de rahatsız edecek nitelikte ise daha çok rahatsız edebilir. Size cevap vermek istemez. Tabi bu mevzuda e, Esen Yel'den nem kapar tipinde İlla kendi isteği şeklinde bir soru üstü sorunun sorulması, soruların hep öyle olmasını isteme hakkı da yoktur. Yani lüzumundan fazla hasat daralmaması gerekiyor. Bunu da iyi bilmek gerekir. Evet. Ee, dediğim gibi, ah, kısaca daha önceki derslere mukaddime olabilecek nitelikte sorunuzun cevabı bu. Ha bunu kastetmemiş olabilirsiniz neyi kastettiğinizi tekrarlarsanız tekrar cevap vermeye çalışırım Rüvey'den. Evet. İlim öğrenmede bunları kullandığınız gibi eşinizi, abinizi, babanızı da kullanabilirsiniz. E, kaldı ki bizim ortamımızda hiçbir erkek, baba diyelim dışarıdan duyduğunu, öğrendiğini gelip eşine e, oturup da böyle hoş bir havada anlatanı görmedim ben. Bu alışkanlık bizde yok maalesef. Allah'a yönelip kendini Allah'a teslim eden bir kişiye Allah güzel bir hayat ile yaşatır değil mi? Tabi. Şimdi Allah'a yönelip kendini Allah'a teslim eden e, burada kendini Allah'a teslim etmeyi hangi anlamda zikrediyorsun? Zikrediyorsun? senin şu yazdığın yazıdaki anlaşılan ona tevekkülde ona teslim eden kişiyi anlatıyor. Ama sen öyle demek istemedin herhalde. Allah'a yönelip hakikaten yönelişini doğrulayacak Allah'ın emirlerini yapma nehirlerinden kaçınma teslimiyeti sen ifade etmek istedin. Allah'a yöneldiğini söylüyorsa Allah'a yöneldiğini söylüyorsa onun emirlerine itaat ederek onun yasaklarından sakınmıyorsa bu yönelme ona değildir. Sadece yöneldiğini söyleme, kendisini avutan bir sözden öte iddiadan öte gitmez. Ha, böyle bir hayat idame eden kişinin mutlak dünya hayatı güzeldir ve ahiret hayatını kazanma da sahip bir sebeptir, yani vesiledir. Biz sadece dünya hayatını istemiyoruz. Çünkü insanlar dünya hayatının güzelliğini güzel bir hayat yaşamanın tanımını çok yanlış yapıyorlar. Ahiret hayatını kazandıran bir dünya hayatı bizim için güzeldir. Evet. Değilse dünyada, varlık içerisinde hoş bir ortamda ikame etmenin, oturmanın, yaşamanın güzel bir hayat olduğu söylenilemez. İçinde Allah'a itaatin, onun emirlerinden sakınmanın, ona teslimiyetin, onu birlemenin olduğu bir hayat güzeldir. Evet, çocuklar ne kadar soru sorarsanız sohbet o kadar hoş gider. Ama sanki... suizan etmiyorum değil mi? Herhalde bazılarınız e, PC açıp kendisi yatmıyor. Nasıl olsa kaydediyor. Dinlenmiş bir olduğum ortamda kalkarım. E, hocanın dersini dinlerim. Kaçırmamış olurum böylelikle. Eğer bunu yapan varsa çocuklar onu bildiğim andan itibaren odadan attırırım. İşte soru sormayınca ben böyle düşünmeye başlıyorum. Peki buyurun. bazen karşı karşıya olduğumuz kimselere dahi bir şeyler anlatırken 30 saniye önce, 1 dakika önce, 2 dakika önce söylediğimi dinleyen kişiden tekrarlamasını istediğimde veyahut ne anladığını söylemesini istediğimde maalesef karşı karşıya olmamıza rağmen onlar bile bunu tekrarlayamıyor çocuklar. Sizi görmeden bilmemiz Tabii ki sizin dinlediğinizi düşünüyorum ama bazen arada sırada kalbime zam da gelmiyor değil. Bu size güvenmediğimden değil, şeytanın sizi galiba çalacağını düşündüğündendir. Şuan siz soru sormayın, e, yorgunluk beni galebe çalar. Evet, Allah yardımcınız olsun bunu soru soranlar için düşünmedim sormayanlar için, hareketsiz kalanlar için evet başka soru çocuklar tabi canlı der tabi ki başka ama şunu unutmayın bu ortamda bu fırsat bile çok güzel bir fırsat ki kaderini bilmek gerekir tabi Allah her şeyin üzerinde ve vekildir Evet çocuklar erkekler bile artık odada da beni tutabilmenin tek yolu soru sormak olduğunu iyi anladılar bak şimdi ee, çarpıtlığa bak Allah her şeyin üzerinde vekildi ha <gülüyor> ha Bak ben yanlış anladım ne demek hocam tabii ki Allah her şeyin üzerinde vekildir tipinde anladım Allah her şeyin üzerinde vekildir ne demek ha, soru olduğunu yakalayamamıştım ya da şeklinden vekil kendisi adına iş yapan naip anlamındadır Allah bizim vekilimizdir her şeyi biz ona havale ettik o bizi en iyi düşünen çıkarlarımızı en iyi gözetendir katiyetle bize zulmetmez. O bizim vekilimizdir. Evet. Hiçbir kimse katiyetle Allah kadar bizim yerimize hayır düşünmez ve işleyemez. allah Azze ve Celle'nin bize olan merhameti, ananın çocuğuna olan merhametinden kat kat üstündür. Harpte alınan esirler arasında giderken Allah resulünü bir annenin e, can havliyle esirler arasında dolaştığını, bir şeyler aradığını görür. Bu kadın ne yapıyor diyor? Çocuğunu kaybetmiş. Onu arıyor. Şu annenin çocuğuna olan şefkatini gördünüz mü? Diyor. İşte Allah'ın bize olan şefkati bundan kat kat üstündür. Ve başka bir e, hadis-i şerifte de ayet-i kerime de vekilu Allah ne güzel vekildir Ondan daha güzel bir vekil düşünülemesin. Evet. Buyurun çocuklar başka soru? Evet. Sen onların vekili değilsin. Tabi. Ee, bu ayet-i kerimenin önünü ve sonrasını okursan bunu daha iyi anlarsın. Yani cehennem azabından kurtulmak için o bizim vekilimiz değildir. Çünkü kızı Fatıma'ya da diyor ki, kızım nefsini ateşten satın almaya bak benim sana yarın ahirette faydam olmaz diyor. Allah ve Allah Resulü neye vekildir? Bize doğruları öğretmeden cennete nasıl gidileceğini e, cennete nasıl gidileceğini cehennemden nasıl korunacağını öğretmiştir. O bununla mükelleftir. Evet. sorular evet her nereye dönerseniz dönün yüzünüzü nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü oradadır Doğru. Ama bununla kastettiğinle kıbleyi mi kastediyorsun? Çünkü bu ayet-i kerime kıbleye binaendir. Eğer Allah size bir tarafa dönün dediyse diyelim ki Beytül Makdis'e doğru namaz kılıyor idiysen orada Allah'ın yüzü. Beytül Makdis'ten sonra Kibileyi değiştirip Mekke'ye doğru dönün dediysem, o dönün dediği için döneriz. Allah'ın yüzü oradadır. Evet, Bakara'daki bu ayetin iniş sebebi bu. Orayı şöyle iyi bir okursan, herhalde anlarsın. Evet, başka soru çocuklar. E her beş dakikada soru başka soru başka soru mu diyeceğim? Bence çocuklara yani namazı sevdirmek için namaza alıştırmak için siz kendinizi sevdirecek çocuğunuzun sizin sözünüzü dinleyecek sizin sözünüzü kırmayacak bir şekilde kendinize çocuğu bağlamanız gerekir. Yaptığınız her şeyin onun iyiliğine olduğunu o düşünmeli, anlayabilmeli. Siz sadece çocuğun iyiliğini düşündüğünüzü niyetle, niyetleyerek, ben onun iyiliğini düşünüyorum diyerek, çocuk sizi anlamıyorsa, bu düşündüğünüz şeyin hiçbir şey ifade etmediğini bilmeniz gerekir. Bunu çocuğa anlatabilmeniz lazım. Evet. Eğer insanın kendisi namazdan zevk almıyorsa, namaz ona bir haz vermiyorsa, namazdan haz almak için yapılması gereken şeyleri yapmıyorsa, herhalde bunu birisine anlatırken zorlanması gerekir. Bunu anlatabildim mi? Çünkü insanın anlatmak istediği şeyi şöyle diyelim, şimdi hiç ömründe bal görmemiş birisine balı anlatırken ancak tat, tatlı, çok tatlı çok güzel bir tatlı diye bunu anlatabilirsiniz. O karşıdaki kişinin aklına gelen de tatlı olarak şekerdir. Ama bal tatlıdır. Fakat şeker değildir. Ha, i̇çeriği glikozdur. Ve glikoz çok e, tadı da olmayan birçok şeyde olan bir maddedir. Mesela şu anki imal ettikleri glikoz mısırdan elde edilmektedir. Evet. Bunun gibi. E, Tekvircilere doğru giden bir kişiye nasıl yaklaşmalısınız? E, geçen sefer Almanya'daki sohbeti dinlerseniz e, abdesti bilmeyen birisinin abdesti bozan şeyleri öğrenmesine benzer tekfircilik. O kişiye önce abdesti öğretirsiniz, sonra da abdesti bozan şeyleri. Nasıl yaklaşmanız gerekli bu. Ona önce imanı öğretmeniz gerekir ki sonra imanı bozan şeyleri öğrenmesi gerektiğini anlamalıdır. Önce abdest almasını öğreteceksiniz, sonra da abdesti bozan şeyleri evet ee, soru sorunuzun cevabı yeterli oldu mu müsaade sorunuzun cevabı yeterli oldu mu müsaade soru çocuklar İnşallah cuma günü bir ders yapabiliriz İslam ülemasından birçok ilim ehlinin kendilerine bir mesebe nispet ettiklerini okuyoruz bu nispetleri usulde, nasları ele almada, yaklaşmada benimseydikleri bir yol mudur açıklayabilir misiniz? Şimdi bizler nispeti bir ilim ehline nispet tipinde ben falanın talebesiyim şeklinde kullanmıyorlar artık Nispet, aynı kafada olan insanların bir mezhebe dönük, vermiş olduğu fetvalarla amel etme mezhepçilik olmuştur. Ben şimdi, her söylediğim sözü, Kur'an ve sünnete göre, delillendiriyorsam, böyle amel ediyorsam, ve, ve ben kendimi hanefi desem, kendimi Hanefi sebebine nispet etsem. Bu ne demektir? Mutlak ben bunu söyleyordum. Derken, o toplumdan dışlanmamak için bunu kullandığım anlaşılır. Bütün İslam uleması kendilerini İslam'a nispet etmişlerdir. İlmi de mutlak kendisinden önceki ilim ehlinden almıştır. iletmek zor. Nasları ele aldı ve yaklaşımda herkesin kendisine dönük bir yolu olsa ki var sorulan soru da bu nitelikten o zaman Kur'an'ı anlamada herkesin kendisine göre bir uslubu vardır. Biz Kur'an'ı anlamada ve Kur'an'ı hayatımıza, yaşantımıza intikal ettirmeden sahabenin menheci ve yolunu tercih ederiz. Olması gereken bizden istenilen budur. İlim ehlinin ise bize bu mevzudaki vasıtalığı, vesileli Kur'an'ı ve sünneti anlamada bizim yakalayamayacağımız hususların ipuçlarını bize vermektir. Evet, ne sarama helal, helalı haram kılmadan takip edilen bazı fıkhi kaideler bu, bu doğrultuda yanlıştır. Ha, eğer birileri geçmişteki İslam ülemasını birçok birçoğu bir mezhebe tabi olduysa sen de ol. Ama her yaptığın işi Kur'an ve sünnete uydur. Ona dayandır. Bu zarar vermez. ama bir mezhebe nispet o mezhepte Kur'an ve sünnete ters düşen şeyleri de almaksa o mezhepte öyle olduğu için ha -ha, bu olmaz. evet Sizin sorunuzun cevabı da bu. Evet, soru. Evet. Ne yazmış? kafirlere amellerini güzel gösterir. Onlar da o işin iyi bir şey olduğunu zannederler. Önemli olan niyetlerinin iyi işte düşünürler. Niyetin arkasında kötü işler yaparlar. Bunu bazen şeytan ona süsler. Şeytan bunu yapıyor. Tabi sevdikçe daha çok yaparlar. Küfürleri arttıkça artar. Hadis-i Şerif'ten hoş gelen şeylerle donatılmıştır der. Kafirlerin amellerini Allah süslemiştir. Hangi ayetin anlamını buraya yazdığını Sevda. Hangi ayetin anlamı? Evet çocuklar, sorularınızı bekliyorum. Evet, düşünmüştüm. Onlara yaptığı işleri süslü gösterir, süsler üstü gösterir. Evet, bu da daha önceki yaptıklarına binağandı. Ee, ben hiçbir zaman selamı kısaltarak yazmıyorum çocuklar. Çünkü onun yazısından bile bir sevap umuyorum. ümmetimin helaka değilsiz bir takım gençler elle değilendir nerede olduğunu verebilir misin Buhari 15 6927 Evet Evet Şimdi bu ifade bu hadisin Arap e, Arapça metnini e, görmem gerekiyor ki ifadede önce bir tespit yapayım. E, ümmetimin sapıtması yani eimme't-mudallin yani e, dalalete götüren imamlar eliylendir. İfadesi var. Bu gençlerden neyi kastettiğini bilmem gerekir. Onun için hadis numarasını, hadis numarasını istedim sevda. Bakayım diye. Anlaşıldı. Hmm. E, Kitab-ül Fitende. Mesela şu an İslam aleminde gençlerin kafası çalışmayan gençlerin bu ümmete nedenli fitneler, fitneler bulaştırdığını görüyorsunuz. Ama ben hadisi göreyim. Ondan sonra bir şeyler derim. V'aleyküm selamu rahmatullahi wala Evet. Ümmü Saad'ın az önce sorusuna cevap verdim herhalde. Sen mi sormuştun Ümmü Bera mı? Ee, kısaltarak selam verilebilir mi? O zaman e, selamı da öyle verin. As deyin. Baş, harfler, baş harflerini söyleyerek evet, ayinsin deyin. Hı? Selamı teleffuz ederek almak ve söylemek beni rahatsız etmiyor. bazıları kısaltma da yapmıyor. Yazıyor. Koyuyor bir yere. Ondan sonra kopyalayıp duruyor. Evet. Peki herhalde başka sorunuz yok. O zaman ben müsaade isteyeyim. İnşallah cuma günü bir ders yaparız. E çocuk terbiyesi vardı devam eden. O da olabilir. E sen daha hala bu meseleyi anlamamış gibisin. Peki. Ben müsaade isteyeyim çocuklar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Selametle kalın. Tabii çocuk terbiyesi vardı.